Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam bir yayın evini konuk ediyoruz, daha doğrusu 50 yıllık Türkçe'de daha doğrusu Türkiye'de 50 yıllık bir aranın ardından ilk kez Rumca yayın yapmaya başlayan İstos yayınlarının kurucularından Foti Benli Soy ve Seçkin Erdi editörlerinden Seçkin Erdi'yi konuk ediyoruz. Foti Bey ve Seçkin Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhaba. Öncelikle isterseniz şu 50 yıllık boşluktan ve İstos'un Hangi ihtiyaçlar? Yani ihtiyaç belli de e, siz neden buna kalkıştınız, bu işe soyundunuz? Bununla başlayalım. E tabii aslında ihtiyacı biraz da biz var ediyoruz. İhtiyacı uyduruyoruz diyelim. E, şöyle bir şey, e, Rumların Türkiye'nin yayın hayatında, yayıncılık tarihinde ciddi bir ağırlığı var. E, Osmanlı, geç Osmanlı döneminden Hı -hı. itibaren, Cumhuriyet döneminde de çok ciddi yayın evleri var. Bunların içerisinde dergiler, gazeteler ve özellikle kitaplar Rumca yayın dünyası çok kabarık. Bunun içerisinde hani çok farklı özellikleri olan yayınlar da var. Örneğin işte e, Yunan harfli Türkçe yayınlar da var ya da Ermeni harfli Rumca yayınlar gibi. Osmanlı dünyasının böyle biraz din, dilsel zenginliğini, çoğulluğunu yansıtan bir e, yayıncılık geleneği var. E, bu e, yaklaşık olarak 60'lı yılların ortasında kesintiye uğruyor. E, Cumhuriyet döneminde özellikle 50'lerde çok ciddi bir canlanma yeniden yaşanıyor. Savaştan, 2. Dünya Savaşı'ndan çıkılmış... E, Azınlıklara dönük olarak genel olarak politikalarda belli bir yumuşama var uluslararası koşulların etkisiyle. Burada da Rumca yayın yapan sadece Rumca değil ama Rumca ve Türkçe yayınlar yapan Rum yayıncıların yeniden canlandığını görüyoruz. Bu 60'lı yılların ortasından itibaren akamete uğrayacak bu gelenek çünkü malumunuz işte Kıbrıs gerilimi yeniden 64'te e, ciddi bir Rum nüfusu sürgün edilecek ve ondan sonra Rum nüfusu çok radikal bir şekilde düşer zaten yani. 10 yıl içerisinde diyeyim 64'ten 74'e kadar. 74 yine önemli bir tarihtir. Rumların tarihi biraz biliyorsunuz bu Kıbrıs evet. meselesiyle doğrudan bağlantılıdır neredeyse. E, 74 ile birlikte artık hani e, yayıncılık yapabilecek hiçbir şey e, ortada yoktur. Ne demografik olarak ne nüfus olarak böyle bir dinamizm vardır. Ne de e, Rum yayıncıların Rumca yayın yapılabilecek bir kültürel siyasal sosyal atmosfer vardır. Dolayısıyla bu kesintiye uğramış geleneği biz bugün yeniden hani... Biraz geriye dönüp o kesintiye uğramış halatı ipi zinciri ne dersiniz deyin onu yeniden kendimize doğru çekip onu bağlamaya biraz e, yamamaya çalışıyoruz aslında. Peki e, şimdi İstos yayınları e, hem Türkçe yayın yapacak hem Türkçe Yunanca yayın yapacak hem de sadece Yunanca evet, yayın aynen, yapacak. Aynen. Peki şimdi Türkçe ve Türkçe Yunanca'nın e, piyasası pazarı e, çok daha geniş olacaktır hı -hı, Türkiye'de hı. ama e, Rum... E, halkının da e, artık vardı getirildiği e, sayısal durumu da düşünürse gün önce kitaplar Örneğin e, Yunanistan'a da satacak mısınız mesela? Hani oradan buraya kitap geldiği gibi? Ya bu e, önümüzdeki dönemde ister istemez gündemimize gelecek şu an itibariyle buna ilişkin çok somut bir hazırlığımız yok Hı. ama daha ilk başlangıç anında ittibaren sadece Yunanistan'da değil açıkça söylemek gerekirse Çünkü, Biliyorsunuz İstanbul Rum toplumu sadece Yunanistan'a göç etmek durumunda bırakılmamıştır evet. aynı zamanda Avustralya, Amerika vesaire hani dünyanın dört bir yanına dağılmış diaspora toplumlarıdır. Testcini dağılması gibi. Evet, aynen. Ee, ve bu insanlar özellikle hele hele belli bir yaşın üstünde olanlar e, İstanbul'da e, en azından tahayyül dünyalarında, zihinlerinde İstanbul'da aslında yaşamaya devam ederler. Evet. Çok ilginç bir şeydir. İstanbul'a yatıp kalkarlar bir türlü. Bunda şeyden gördük. E, Yayın evinin kuruluşuna dair biz ilk hani e, kamuya e, açıkladığımızdan itibaren çok dünyanın çok farklı yerlerinden mesajlar almaya başladık Avrupa'dan. Sadece Yunanistan'dan değil Avrupa'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan insanlar kitapları talep etmeye başladılar. Muhtemelen Sadece zamana... kitapları talep etmek değil kendi yazdıkları kitapları yollamaya başladılar. Evet. Aa, harika bir şey. <gülüyor> yani iki günde bir bir dosya mutlaka geliyor ve aslında şeyi Ün... görüyoruz. Yunanca dosyalar mı geliyor? Tabii tabii Yunanca dosyalar. Harika. Yani Bunlar kültürel... edebi, edebi çalışmalar mı? Genellikle, genellikle edebi çalışmalar. Yani kendi hikayelerini yazmışlar ya da içinde bulundukları hali, durumu ya da buradaki hayatlarını yani sürekli böyle bir demek ki bir kültür devam etmiş aslında. Aradan evet. bir 50 yıl geçti de yazmaya dair bir, bir birikme varmış bir yerde onu gördük. Çok. Evet yani 50 yıldır değil. yayın yapılmıyor olması yayınlanacak bir şeyin olmadığı anlamına gelmiyormuş. O Yunan dilli edebiyat içerisinde de İstanbul kökenli edebiyatçıların aslında ciddi bir ağırlığı vardır. Ya da bir janrı oluşturur o da. Ee, dolayısıyla aslında bu açıdan da hani ne bileyim İstanbul kökenli yazarları yeniden biraz İstanbul'a buluşturabilmek gibi bir hedefimiz var. Umarım bunu e, başaracağız. Dolayısıyla öncelikle evet e, Türkçe okuyan... Kamuoyunu da hedefliyoruz yani zaman zaman İstos'la ilgili şu son iki hafta içerisinde bir ilgi oldu orada da bir yanlışlık yapıldı biz sadece Yunanca ya da Rumca yayın yapmayı hedefleyen bir yayın evi değiliz ee, Türkçe Yunanca arasında sürekli olarak bir, bir, bir ara konumda olmaya devam edeceğiz işte gergev. Zaten... Evet ilk kitaplardan bir tanesi e, Kazancak İstin Çilecisi zaten bunun bir işareti iki dilli bir metin bunu sık sık yapmaya e, çalışacağız. Evet. Yani e, bir sayfası Yunanca bir sayfası e, Türkçe olmak üzere e, fakat önümüzdeki süreçte göreceğiz belli ki koşullar bizi e, daha fazla Yunanca yani bizim önceden tahmin ettiğimizden daha fazla e, Yunanca ya da Rumca yayın yapmaya zorlayacak gibi gözüküyor. Tabi bir de, şey de eklemek lazım kusura bakmayın. Evet. Ee, aynı zamanda hem Lozan Mübadeleri Vakfı'nın hem de konsolosluğun açtığı Yunanca kursları var. Son 3-4 senedir ücretsiz kurslar ve bunlara yani ortalama 500 kişi yılda İstanbul'da de, e, katılıyor. Yani Yunanca öğrenmeye dair de bir talep var aslında ortalıkta. Evet. Dolayısıyla sizin e, yayınlayacağınız kitaplar da o insanların dillerini geliştirebilmesi için... ...Yunancalarını geliştirebilmesi Tabii, için önemli. Ya en azından e, bir Tabii ki ortalıkta çok Yunanca kitaplar ama hani İstanbul'da üretilmiş... ...gözünüzün önünde üretlenmiş evet. şeyin herhalde etkisi farklı olacaktır. Ve e, şeyin İstos yayınlarının notosu olan anlatılan şehrin hikayesidir e, şeyinde... ...bu şehrin e, her şeyiyle İstanbul... ...haline geldiğini de görmüş oluyoruz aslında... ...bütün dünyadan size gelen dosyalar hep... ...İstanbul'dan oraya saçılmış... ...Rum vatandaşların... ...metinleri olması itibariyle... ...aynen... ...zaten o tabir de ilginç... ...Yunanca'da... Polis biliyorsunuz şehir. Evet. Politis de şehirli anlamına gelir. Ee, İstanbul için e, bir tabir yani biliyorsunuz Konstantinopolis olarak geçer ama genel olarak Rumlar arasında hakim e, şey tabir polistir. Yani hı hı. şehirdir. Ee, bir tür hani İstanbul'un esas şehir zı şehir olduğu ima edilir böylece. Bu anlamda da Politis tabiri bir anlamda yurttaşken bir taraftan bir taraftan da şehirli daha doğrusu İstanbullu anlamına gelen orada bir ilginç bir e, sözcük karmaşası ama hoş bir karmaşa yaratıyor evet. bizim açımızdan onu da kullanmayı düşünüyoruz yani bir taraftan İstanbulluluğu vurgulayan ama bir taraftan da politisin gerçek anlamı olan dünya yurttaşlığını vurgulayan hani daha evrenselci bir boyutu da katmaya çalışacağız. Ki yani yakın zamanlar itibariyle artık İstanbul'un kendisi birebir kendisi bir şey gibi tesbih gibi parçalanıp dağıtılırken İstos yayınları gibi daha derleyip toparlayıcı ve hatırlatıcı bir yayın evine aslında sadece Rum cemaatinin dünyadaki Rum vatandaşların değil İstanbul'da yaşayan Herkesin ihtiyacı var aslında. Umarım yani biz hakikaten eğer becerebilirsek şunu yapmak istemiyoruz. Yani bir tür nostaljik girişim olarak kalsın istemiyoruz bu. Yani hedefimiz sadece işte 50 yıl önce kesinti yoramış bir geleneği bugün yeniden ihya etmekle sınırlı evet, bir şey değil. Ahire vahire. Evet evet yani bu, bu, bu da biraz hani açıkça konuşmak gerekirse özellikle Rumlarla ilgili olarak. Tabi nüfusun azalmasıyla birlikte belki bir meşruiyeti var ama Rumlarla ilgili olarak özellikle bir tür... Milliyetçilik dışı başka bir söylem var. O da Rumları ziyadesiyle böyle nostaljikleştiren, miraslaştıran işte hani ne güzel Rumlar vardı. İşte şöyleydi böyleydi filana giden bir söylem. Bunun dışına biraz çıkmaya çalışacağız. İki açıdan. Bir taraftan İstanbul Rumlarının hali hazırda yaşayan canlı sorunlarıyla, çelişkileri ile canlı bir topluluk olduğu. Dolayısıyla hani onların meselelerinin aynı zamanda Türkiye'nin temel... Ya da işte büyük meselelerinin bir parçası olduğunu ayrılmaz bir parçası olduğu Bir yandan da e, özellikle işte ilk kitaplarımızdan bir tanesi Fahişe Çika dizisinin Yani e, e, Fahişe Çika bir tanıklıklar dizisi O Hı -hı. tanıklıklar dizisi de esas itibariyle sıradan diyebileceğim tırnak içinde insanların geçmişteki bir arada yaşam deneyimleri e, Farklı kültürlerden insanların nasıl bir arada yaşamış olduğunu, olabildiğini Bunda ne gibi sıkıntılar, sorunlar ...yaşandığını ortaya koyan tanıklık metinleri. Evet. E, bunları da hani e, yine gündeme getirirken... ...önümüzdeki süreçte bolca böyle kitap ortaya açığa çıkarmaya çalışacağız. Bunları da ortaya koyarken bir hedefimiz de... ...bugün de bildiğiniz gibi bir temel tartışma. E, Türkiye'de farklı kültürlerden hani milliyetçiliğin teklifleştirici... E, ...o şeyine tahakkümüne karşı bu bir arada yaşam deneyimlerini... E, ...bir katkı olarak sunabilmek yani insanların... ...kendi yaşam alanlarında, çalışma alanlarında geçmişte... ...bundan 30-40 yıl öncesine kadar nasıl bir arada var olabilmiş olmalarını... ...farklılıklarıyla birlikte nin tanıklıklarını ortaya koymak önemli diye düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Şimdi Fahişe Çika deyince Thomas Korovinis'in... ...bu zannediyorum ilk yayınladığınız kitap değil mi? Şeyin, evet. İstos'un evet. ilk yayını hı hı. Fahişe çıka Şimdi Fahişe çıka deyince tabii... İlk anda e, çok da aklımıza bir, aklımızda bir şey canlanmıyor. Ama Eftelya'nın hikayesi deyince galiba e, birçok insanın aklında şey yapacaktır. Yok, Deniz Kızı Eftelya değil. deniz. Kızı... Hangi Eftelya bu peki? E, bu Trabzon'dan e, yaklaşık olarak 1920'lerin hemen başında yürüyerek İstanbul'a gelen küçük bir kızın İstanbul'daki hayatı. E, ha. Korovinis... Hen henüz okumadığım için e, şey yapamadım, sadece... Deniz Kızı Eftalya var içinde kısmen ama Chika ile Korovinis bir mülakat gerçekleştiriyor. Chika çok yaşlıyken artık o uzun derinlemesinin mülakatı edebileştiriyor. Daha doğrusu hikayeleştiriyor sonrasında. Chika bir taraftan İstanbul'daki işte... Çıkanın İstanbul'daki yaşamı 12 yaşında İstanbul'a gelmiş ailesiz bir çocuğun içerisinde geçtiği işte fırtınalı hayatı diyelim. İle İstanbul Rumlarının 20. yüzyıldaki tarihi arasında bir böyle geçişlilik yaşanıyor. Esas özelliği de o biraz önce bahsettiğim. ...bu e, bir arada yaşam deneyimleri... ...bütün problemleriyle elbette... ...çünkü hani böyle bir toz pembe hikayeler de anlatmak... Bir ...devri saadet bir... söz evet, konusu evet, değil. Aynen, aynen, aynen. Çünkü böyle bir hataya da düşebiliyoruz. Geçmişi böyle bir e, asr-ı saadet... ...bir nostaljikleştirilmiş geçmiş yaratıyoruz. Dolayısıyla onu yeniden yaratmak... ...mümkün hali, e, olmaktan evet, çıkıyor. Yani. Halbuki oradan dönüp... ...baktığımızda... bugün de işlevli kılabileceğimiz öğeler var. Sanıyorum bu Tanıklıklar dizisi... ...Fahişi Çıkay ile başlayarak... Buna biraz katkı koyacak diye düşünüyorum. Kesinlikle çok e, önemsiyorum bu tür e, yayınları. Çünkü tam da söylediğiniz gibi e, geçmişte yaşa, yani geçmişteki yaşam pratiklerimizi ne kadar ütopikleştirirsek e, geleceği kurmamız da aslında o kadar zorlaşıyor. Yani biz vakti zamanında aynı havluda işte üç millet yaşardık falan filan deyip şimdi yine e, aynı havluda sa saadet içerisinde yaşamaya kalktığımızda olmuyor. Çünkü o zaman da olmuyordu zaten. Ama belli bir kabuller vardı, bir takım e, sınırlar vardı vesaireydi. E, bu tür e, metinler fahişe çıka gibi e, metinler tam da o şeyi evet, bir de gerçekliği maalesef, gösterecek. Maalesef bize. metinlere mahkum kalıyor. Şöyle düşünün mesela, işte Samatya'da bir kilise düşünün. Şimdi Samatya'da yaklaşık böyle bir 30-40 yıl yaşamış bir insan için Samatya'da kilisesinin onun çocukluğunda, gençliğinde bir yaşayan ee, nasıl desen bir mimari bir sosyal varlık bir kültürel olarak yaşayan bir anısı var aslında Tabii. onu kendi e, şehir hayatı içerisinde bir yere koyabiliyor anlamlandırabiliyor fakat 30 yıl sonrasına geldiğimizde bugün itibariyle bugün Samatya'ya gelmiş işte geçmiş 10 yılda doğmuş Samatya'da doğmuş bir insan için o kilisenin hiçbir anlamı yok o kilise onun için çok yabancı bir şey çünkü onun evet. kendi yaşamında bir ...sosyal kültürel yaşamında bir somut maddi karşılığı Turistik bir mekan. Turistik bir mekan, yabancı bir mekan. Bu evet. yabancılaşma efekti yaratıyor zaten. Dolayısıyla hani tabii ki metin bu e, yaşanmışlığı kompansa edemez. Ama bu tip metinlerle o Samatya'daki o kilisenin niye orada olduğu... ...ve onun o Samatya'nın bütün hayatı içerisinde nasıl bir konumu... ...nasıl bir pozisyonu olduğunu anlatabilmek en azından aktarabilmek mümkün hale geliyor. Evet, bu, bu anlamdaki hayal gücümüzü canlandırmak e, açısından çok... ...kıymetli. Peki, e, şimdi fahişe çıka Tanıklıklar serisinden çıkıyor. İstos'un üç serisi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şimdi. E, tanıklıklar, Politika Historika hı hı. ve neydi? Elenika. Neydi? Elenika. Elenika. Elenika vardı. E, çileci, Kazancakis'in çilecisi... Elenika'dan. Bu Elenika'dan çıktı. Ya Elenika dizisi en temelde bizim e, edebiyat dizimiz. Yani... ...gene Türkçe, Yunanca Türkçe ve sadece Yunanca kitaplar olacak için de bir tür hem modern Yunan edebiyatını birazcık e, Türkiye'yle okura birebir Yunanca'dan tanıtabilmek. Çünkü e, Türkçe'ye çevrilmiş Yunanca edebet eserlerinde çok ciddi bir sorun şeydir. Üçüncü bir dilden çevrilirler. Evet, İngilizce üzerinden, İngilizce yani ya da Fransızca üzerinden var. çevrilirler. O, o ciddi ve bir problem. Tabii hiç olmazsa yani çok... ...benzer söyleyiş ve hissediş biçimleri olan iki toplum arasına bir üçüncü dil sokuyor ve evet yani metnin şeyi kaçıyor. Ruhu gider yani. Ruhu diyelim evet daha kolay açıklayabiliriz. Yani bir taraftan modern yürme edebiyatına bakacağız bu dizide. Bir taraftan artık tarihi vesika sayılabilecek ama bir şekilde kütüphanemize girmeyen bir takım metinleri kazıp çıkartacağız... Burada neyi sayabiliriz? Mesela e, Mauro Kordatos'un Fletos'un Uğraşları Eylül ayında yayınlayacağız kitabımız. 1700'lerin ortasında İstanbul'da e, Eflak Boğadan'daki görevinden alınmış saraya çekilmiş bir Fener Bey'inin Burada yazdığı bir roman, 1750'lerde yazdığı bir roman. Acaba bu topraklarda yazılmış ilk roman mıdır sorusuyla birlikte yayınlayacağız evet, çok, bunu. Evet o çok enteresan bir şey, onun üzerine yapılmış bir çalışma var mı hakikaten? Bu kitapla ilgili çalışmayı biz aynı zamanda bu soru etrafındaki bir başka çalışmayla birlikte yürütüyoruz. Bu bir kapsamlı edisyon olarak çıkacak yani dolayısıyla iki tane geniş ön olacak. Bizim bu soruya Harika. yanıtımız muhtemelen bu evet bu topraklarda yazılmış ilk roman ya da romanımsı eser. E... Daha önce 74'te yapılmış bir Fransızca çalışma var. Zaten yazarıyla da Buşar'la da ilişkideyiz. Şimdi 3 e, ön sözde bunu tartışmaya çalışacağız zaten. Harika. Hem Buşar katılacak hem Yunanistan'dan e, kadın. Filiyor, filiyor. Ve Katerina gene filiyor. Türkiye'den bir ön sözle birlikte zaten metne böyle bir giriş yapacağız. Gene çift dilli olacak. Çünkü çok ...değişik bir Yunancası var diyeyim... Ee, ...onu yakalayacak bir 18. yüzyıl... ...Türkçesiyle çevirmeye çalışıyoruz... Aa, çok, ...çok önemli... <gülüyor> ...yani Eylül'de elimizde olacak... ...bakalım, biz de heyecanla bekliyoruz aslında... ...çalışmalar sürüyor... Ee, Elenika da böyle... ...bir de politika historika var, onu da... ...fot daha fazla işte son 10-15 yılda biliyorsunuz... ...azınlık çalışmaları diye ifade evet. edebileceğim... ...alanda ciddi bir patlama yaşandı... Ee, ...bunun biraz izini süreceğiz tabii ki. Hem bu alanda yapılmakta olan yapılmış bir dizi çalışmaya... ...ama Türkçe'ye kazandırılamamış bir dizi çalışmayı sunacağız. Hem de bu alanı bir dizi noktada geliştirmeye... ...hani e, mütevazi katkılarımızla da olsa geliştirmeye... ...biraz da eleştirmeye çalışacağız. Bu diziye ilk olarak İstanbul Durumları adlı bir kitapla başlıyoruz. Şimdi oradaki tercihimiz de şöyle oldu... ...İstanbul Durumları aslında bir konferans kitabı... ...yani 2006 yılında gerçekleştirilmiş olan bir konferansa sunulan evet. tebliğler... Biraz sevimsizdir bir konferans kitabını yayınlamak, tebliğler yayınlamak ama evet. bilinçli olarak bunu tercih ettik. Çünkü biliyorsunuz bu azınlık çalışmaları daha çok işte Osmanlı döneminde Rumlar, Abdülhamit döneminde Rumlar, işte tek parti döneminde Rumlar vesaire diye gider gider daha çok ister istemez geçmişe ilişkin çalışmalardır. Bu kitabın özelliği, bu konferansın özelliği 2006 yılında gerçekleştirilmişti. İstanbul Rumlarının hali hazırda yaşamakta olduğu bir dizi soruna... Yani eğitim olabilir, vakıflar olabilir, ee, cemaat malları olabilir... Rum toplumu içerisinde demokrasi, şeffaflık gibi mesele olabilir. Yani biraz önce şeyden bahsetmiştim. Bu bir nostaljikleştirme, bir miraslaştırma eğilimine karşı. Biz bilinçli olarak bugün ne kadarsa o kadar... Bu nüfusla da ilgili bir tartışma var kitapta. Ne kadarsa o kadar İstanbul Rum toplumunu canlı, hali hazırda yaşayan, sorunları olan bir toplum olarak bir masaya yatıralım. Hani tırnak içinde bir kitapla, bir konferansa ne kadar mümkün ama... Ona biraz çalışan bugüne aktüel olana vurgu yapan bir çalışmayla başlamak istedik. Dolayısıyla Türkçe'de biraz da az olduğunu ifade edeyim. Yani patrikane dışında İstanbullu Rumların e, sosyal kültürel hayattaki iktisadi hayattaki sorunlarına değinen. Yani işte atıyorum mesela Rum gençlerin okuldan çıktıktan sonra iş bulma olanakları nedir? Ve Yunanistan'a eskiden tabii tabi biraz o kritik koşullarıyla <gülüyor> biraz değişti o. ...Yunanistan'a iş bulmak için gitmelerini önleyebilecek mekanizmalar ne olabilir falan gibi... ...o kadar hani biraz da inceden ince meselelerin tartışıldığı bir kitapla başlayalım dedik ki... ...şeyi ortaya koyalım, evet biz hani İstanbul Önce Rum bir fotoğrafı Rumlarına çekelim. Fotoğrafını çekiyoruz ve İstanbul Rumlarını bugüne dair bir mesele olarak ortaya koymak istiyoruz... ...ve geçmişe bugünden başlayarak gidiyoruz. Yani geçmişe böyle bir, bir tür antikacılık niyetiyle değil... ...bugünkü sorunları çözebilmek... ...bugünkü sorunlara yanıtlar bulabilmek adına... ...geçmişe dönmeye çalışacağız. Çok önemli. Ee, yani e, İstos yayınlarına... ...50 yıllık... E, ...bir Rumca yayıncılık... ...boşluğunun ardından gelmesinin... E, ...yanı sıra aslında... ...şu açıdan da... E, ...önemli buluyorum. E, ana akım Türkiye'deki ana akım... ...yayıncılığın... ...ta kendisi de aslında... ...oldukça Türkçü. Yani... Ee, şeyde işte o büyük yayın evlerinde e, sizin burada yayınladığınız ve yayınlamayı planladığınız e, şeyde internet sitenizde e, 2012'nin sonuna kadar yayınlamayı planladığınız bütün e, şeyler kitapları da sıralamışsınız. E, Istospoli.com e, meraklılarına da buradan belirtmiş olalım. E, oradaki neredeyse hiçbir kitabı e, kalkıp yayınlayacak ana akımdan bir tane yayın evi bilmiyorum. Yani iki türlü basınç var bir tanesi e, süregelen klasikleşmiş diyebileceğim artık bir e, siyasal baskılar milliyetçilik meselesi yani yayın hayatı sürekli bir cendere içerisinde. Evet. Ee, onun ötesinde giderek de hani iktisadi olarak da nasıl desem Tekelleşen bir yayın dünyası var Giderek işte büyük sermaye gruplarının eline düşen Şimdi bu daralan Alan içerisinde biz hani yayın hayatın Daha demokratik ve daha çoğulcu bir hayatın içerisinde e, yayıncılık Hayatı için küçük seslerden bir tanesi Olabiliriz küçük bir seslerden bir tanesi Olabiliriz ama, ama, ama hedefimiz Biraz bu daha çoğulcu bir Ses e, verebilmek yoksa Dediğiniz meseleyi zaten sadece İstos'un tek başına baş edebilmiş mümkün olan bir şey değil. Biz de esas itibariyle baktığınızda bir önceki dönemin bazı önemli girişimlerinden de cesaret alarak burada işte belge yayınlarını atıyorum. Hmm. Maren Ostrom dizisine referans verebilirim. Dolayısıyla o, o yayıncılık gelinliğimiz içerisindeki biraz daha aykırı, daha muhalif seslerin e, izlerine basarak biz de ayakta durmaya çalışacağız. Evet çünkü e, tam da aslında az önce konuştuğumuz ve İstos'un e, o nostalji şeyine karşı çıktığı noktada duruyor şu anda ana akım Türkiye yayıncılığı. Yani ya e, şey yapıyorlar efendim vakti zamanında biz Rumlarla Ermenilerle şöyleydik e, böyle mutlu yaşardık. Kitapları e, yayınlıyorlar yahut e, şey yapma hallerindeler e, işte azınlıkları e, cumhuriyet tarihi boyunca şunları yaşattık bunları yaşattık kitapları vesaire. Ama İstos'un yaptığı gibi e, bir dakika bugün hala işte dünyanın her tarafında Rumca edebiyat aslında üretilmeye devam ediyor ve vakti zamanları kıymetli kitaplar vardı. Hadi yeniden başlayalım. Çok önemli çünkü e, maalesef şöyle sıkıntılar da var. Mesela e, hani Ermeni meselesinin farklı bir boyutu olduğu için e, Ermenilerden ziyade Rumlar için söz konusu oluyor. Bu, i̇şte bir e, bu nostaljikleştirilmiş söylem içerisinde şöyle şu, şu temalar ağırlıkta olabiliyor. Mesela deniyor ki şey, İstanbul Rumlar çok medeniydi. İşte Taksim onların zamanında böyle oluyor. İşte Kravatsız, evet. çıkılmazdı vesaire. Sonra ne oldu? Köylüler geldi. İstanbul değişti. Yani Rumlara dönük bir... Nasıl desem bir sempati mesela milliyetçilik dışı bir söylem hemen bir başka statü söylemine bir sınıf söylemine ve dışlayıcı bir söyleme dönüşebiliyor evet. daha Kürtlerini de gördüm açıkça söylemek gerekirse hani işte efendim biz şurada ne güzel Rumlar Ermeniler bir arada yaşıyorduk sonra geldi Kürtler bozuldu burası filan gibi <gülüyor> dolayısıyla bu halkaları bir araya getirmek gerekiyor. Yani evet maalesef azınlıklara dönük sempatik görünen bir söylem aslında başka tür bir dışlayıcı söyleme dönüşebiliyor. Bunun önüne bir bariyer koyabilmek çok önemli. Bunun önüne bariyer koyabilmek de ancak işte çeşitli azınlık toplumlarının, çeşitli farklı kültürel etnik toplulukların kendi meselelerle daha büyük meseleler arasında bağlar kurabilmesi ve kendi etraflarındaki duvarı kırmaya çalışması. O da çok zor bir şey. Evet. Her azınlık toplumu... Koşulların dayatmasıyla işte e, devlet merkezli milliyetçilik politikalarının neticesinde biraz kendi içine kapanıktır. Rumlar söz konusu olduğunda bu çok daha fazladır. Dolayısıyla bizim aslında çabalarımızdan bir tanesi de bu duvarı kırabilmek. Bu duvarın hmm. kırabilmesi çok önemli. Gerek Rumların milliyetçilik politikalarının elinde bir kurban olmaya devam etmemesi için gerekse Rumların bir başka... Statü açısından sosyal statü açısından etnik açısından başka dişleyici söylemlere bir malzeme teşkil etmemesi için bu duvarın kırılması ve Rumların elbette farklılıklar içeren çoğu seslerinin başka seslere karışması gerekiyor. Umarım başarabiliriz bunu. Umarım ee, son bir dakikanın içine girmişken e, sormayı unuttuğum bir şeyi fark ettim. İstos ne demek? İstos A demek biraz önce bahsettiğimiz bu e, büyük görevler altından kalkmaya çalışacağımız büyük görevler aslında bir tür sadece basit bir ticari yayın evinin altından kalkabileceği bir şey değil. Bir tür hmm. kamusal vazife bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz ve bu ancak bir kolektif çabanın ürünü olabilir bu anlamda. Ağ derken de bir tür şebeke bir ağ tarif ederken de giderek fazla sayıda insanın zaten onun örneklerini görüyoruz. Bu işe dahil olduğu bir yerinden tuttuğu bir parçası olmaya çalıştığı dayanıştığı çeşitli şekillerde bir kolektif faaliyeti vurgulamaya çalışıyoruz. Eyvallah yani e, o şehir e, esprisiyle de aslında o şebeke ağ e, esprisi e, birbirini besliyor. Evet evet kesinlikle. E, Son olarak e, ilk ilk yayınlanan e, üç seriden kitapların isimlerini vermiş olalım. E, Thomas Korovinis'in Fahişe Çıkası e, Tanıklıklar serisinden, Nikos Kazancakis'in Çileci kitabı e, Elenika serisinden ve İstanbul Rumları Bugün ve Yarın e, bir konferans kitabı e, o da Politika Historika serisinden İstos yayınların tarafından yayınlandı. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, İstos yayınlarına bundan sonra e, uzun bir e, ömür sağ olun. diliyoruz. E, ve çok önemli bir e, eksikliği hem tamamladığınız hem bizleri hatırlattı, hatırlattığınız için de teşekkür ediyorum. E, Seçkin Erdi, Foti Benli Soy çok teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. Efendim bu akşam İstos yayınları e, üzerinden Türkiye'deki e, Rum yayıncılığı üzerine iki çift laf etmeye çalıştık. Foti Soy ve Seçkin Erdi ile birlikte önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.